Adubillahi minne şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Amma ba'd Şimdi ee, Biraz önce de söylediğimiz gibi Biz geçen dersimizde Mutlak tekfir ile tekfirin arasındaki farkı anlattık Değil mi? Bir de anlatmış olduğumuz şeylerden bir tanesi de neydi? Anlatmış olduğumuz şeylerden bir tanesi de e, alimlerin itikat hakkında beyan etmiş oldukları fikirlere nasıl yaklaşmamız gerekir? Ve yaklaştığımız zaman da hangi kaideleri veya hangi noktaları göz önünde bulundurmamız gerekir? Bir de bunları anlattık. Şimdi bugünkü dersimizde, geçen dersimizden buraya kadar olan kısım Güzel, tekfir, tekfirin engelleri, tekfirin şartları, mutlak ve muayyen tekfir arasındaki fark değil mi? Şimdi bunlar hepsi cüz'i olan meseleler, bunlar küllü olan, umumiyet ifade eden meseleler değiller. Bunlar cüz'i olan meseleler, yani dikkat ederseniz başından beri neden konuşuyoruz? Muayyen bir şahsın hükmünden konuşuyoruz, başından beri muayyen olan bir şahsın hükmünden konuşuyoruz. E biz daha önce bir şey söylemiştik. Demişti ki şeriatta bütün meselelerde ister itikadi asli ister ameli ve fer'i meseleler olsun fark etmez. Şeriat önce genel kaideler koyar. Önce külli hükümler koyar. Ondan sonra fertlerin veya ta muayyen olan şahısların hükümlerini belirler. Öyle mi? Bütün meselelerde bu böyledir. Yani hiç şey yok. Hiç E, fark etmez. Mesela örnek olarak söylüyorum, diyelim ki biz bugün ne ders olarak ne işledik mesela? Biz bugün diyelim ders olarak biraz önce seyif secdesini işledik, öyle değil mi? Şeriat önce seyif secdesiyle ilgili veyahut yani ilmin gerektirdiği önce seyif secdesiyle ilgili cüz'i kaideler koyup o cüz'i kaidelerden külli kaidelere gitmek değildir. Önce ne yapılır? Önce genel bir hüküm konur mesela. Ne denir en başta? Seyif secdesi meşru mudur değil midir? Önce dersin ki seyyus secdesi mesela, bütün ulema arasında üzerinde ittifak edilmiş olan bir şeydir, meşruiyetinde. Bak önce genel bir kaide zikrettik. Akabine dersin ki seyyus secdesinin şer'i hükmü konusunda mesela bir takım alimler vacip demiş, bir takım alimler sünnet demiş mesela. Hakeza bütün meseleler böyle. Mesela namazla ilgili bir mesele e, işlediğin zaman, örneğin diyelim ki sen mesela diyelim ki itikattan örnek verelim başka ilimlerden değil de. Mesela itikattan örnek verelim. Şimdi diyelim ki itikatla ilgili bir mesele işliyoruz. Mesela mevzumuz ne? Mevzumuz şirk. Öyle mi? Şirk nedir? Rububiyette, uluhiyette, isim ve sıfatta insana Allah'a ortak edinmesidir. Öyle mi? Sonra bunun tafsilatına gidiyoruz. Sonra muayyenler bunu yaptığı zaman muayyenlerin hükümlerine gidiyoruz vesaire Öyleyse nedir? Öyleyse önce şer'i külli genel olan kaideler konur. Umumiyet ifade eden kaideler konur. Sonra bu kaidelerin istisnası olan şeyler tek tek ne yapılır? Tek tek zikredilir. Mesela Allah azze ve celle ne yapıyor? Allah azze ve celle önce diyor ki: "İnname harrama aleykumul meyte." Allah size meyteyi haram kıldı. Öyle mi? Ölüyü size haram kıldı. Akabine Allah önce genel bir kural koy. Ölen hayvanların hepsi nedir? Ölen hayvanların hepsi haramdır diyor. Akabine Allahu Teala bize ne diyor? Ve melekum la şey. Ve kulu mimma zikra smullahı Allah'ın adının anıldıklarını yiyin diyor. Ha demek Allah'ın anıldıkları meyte değilmiş mesela. Bunu anlıyoruz. Örneğin. Veya o işte ehli kitabın kestikleri size helal kılındı. Onların kestikleri demek ki meyte değilmiş. Yani önce genel bir kaide koyuyoruz. Sonra akabine ne yapıyoruz? Oradan cüz'i meseleleri veya istisnai durumları veya istisna etmek istediklerimizi hükmünü beyan ediyoruz. Şimdi e, iman küfür meselesi de böyle. Yani iman ve küfür meselesi de ne? İman ve küfür meselesi de böyle. Önce genel bir kaide konur. O genel kaide konduktan sonra mevzu muayyenlere geldiği zaman yani istisnalara, fertlere cüze geldiği zaman külden çıktığı zaman bu defa o cüz'ün hükmüne yapılır. Bu defa o cüz'ün hükmü zikredilir. Şimdi peki biz genel kaideyi nasıl koyacağız? Şimdi genel kaideyi koyarken Öncelikle şunu bileceğiz. Allah azze ve celle Kur'an Kerim'de toplumları ve beldeleri birbirinden ayırıyor. Allah toplumları ve beldeleri birbirinden ayırıyor. Nasıl ayırıyor? Şu şekilde ayırıyor. Bu birinci mesele. Diyor ki: "Ve kâl el-ladîne keferû li rusûlihim le min ardinâ ev rabbuhum Kafirler peygamberlerine dediler ki ve qala'llezine keferu umumiyet ifade ediyor değil mi isme mevsul umumiyet ifade edenlerden bir tanesi ve qala'llezine keferu bütün kafirler kime dediler li rusulihim resullerine dediler öyle mi li rusulihim her kafir olan kavim kendi resulüne bunu söyledi ne dedi ve qala'llezine keferu lanukhrijannakum min ardina lanukhrijannakum min ardina Sizi kendi topraklarımızdan çıkaracağız. Yani bizim topraklarımız, beldeyi, toprağı, kariyeyi ne yapıyorlar? Kendilerine izafe ediyorlar. لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ قَرِيَةِنَا مِنْ اَرْضِينَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا Veyahut da bizim dinimize geri döneceksiniz. Veyahut da bu bütün kafirlerin dediği, bir de Allah bunu azze ve Celle örnek olarak e, peygamberler üzerinden de söylüyor. Mesela örneğin Hz. Şuayb. قال الملاؤ الذين min من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لا تعودن في olan aristokrat tabakası Şuayba dedi ki seni ve seninle beraber iman edenleri min qaryatina bak min ardina şimdi ne oldu min qaryatina kendi köyümüzden kendi beldemizden yani toprağı beldeyi kendilerine yapıyorlar kendilerine izafe ediyorlar Öyle mi? Kariye, burada ne? Kariye mudaf, na, mudaf uley. Erd, mudaf, na, mudaf uley. Kendilerine izaf ediyorlar. Min kariyetine, min erdine. Öyleyse, topraklar, beldeler iki kısma ayrılır. Bir, kafirlere ait olan topraklar. Bir de, Müslümanlara ait olan topraklar. Bir, kafirlere ait olan topraklar. Bir de, Müslümanlara Ait olan topraklar. Peki normalde bizim bu söylediğimiz sadece bizim anladığımız mıdır? Yoksa peygamberin ve sahabenin de bu naslardan anladığı bu mudur? Peygamberin ve sahabenin de bu naslardan anladığı budur. Öyle mi? Nasıl? Mesela İmam Müslüm'ün rivayet ettiği meşhur hadiste Hani اِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَدْعُهُمْ اِلَى ثَلَاسِ خِسَالٍ müşriklerle karşılaştığın zaman düşmanlarına onları üç şeye çağır. Neye çağır onları diyordu peygamber? İslam'a çağır. Eğer kabul ederlerse ettiler. Etmezlerse cizye'ye çağır. Ettiler etler. Etmezlerse onlarla savaş. Eğer kabul ederse diyor peygamberimiz İslam'ı savaşmayı reddederlerse sünnedu uhum ila minet tahawuli ila min darihim ila daril muhacirin minet tahavuli sümmed'uhum ilet tahavuli min, il min ila daril sonra onları kendi darlarından kendi bölgelerinden muhacir olan insanların darına davet et yani o darı bıraksınlar muhacirlerin darına gelsinler o zaman peygamber olaya bir toprak parçası gözüyle bakmıyor yani muhacirlerin darı ayrı öyle mi? muhacirlerin darı ayrı şeylerin darı ne? Ee, müşriklerin darı Aynı. Mesela bunu aynısına Ebubureyde diyor ki ben Müslüman olduğum zaman, peygamberimize geldiğim zaman çok yoruluyor yolda. Şöyle bir şiir okuyor. Diyor ki şiirinde. Şiirin başını tam hatırlamıyorum. Lakin Allahu alem şöyle başlıyordu. Ya leylatu min tulha ve inaha ve huwa min daril kufri. Min daratil kufri necet Yani bu gecenin uzunluğundan ve şeyinden şikayet ediyor, yorgunluğundan şikayet ediyor Ve o kafir olan bir dardan kurtulmuştur diyor. Kafir olan bir dardan kurtulmuştur. Yani sahabe içinden çıkmış olduğu darın, kafirlerin darı olduğunu ne yapıyor? Kafirlerin darı olduğunu anlıyor. Mesela Abdurrahman ibni Avf, yine İmam Bukhari rivayet ediyor. Hz. Ömer'e haç gününde diyor ki ey Ömer diyor, hemen diyor şeye dönme. Medine'ye dönme, çünkü Medine, İslam, sünnet ve selamet darıdır diyor. Burada ise insanların hiçbir şey bilmeyen cahilleri vardır, bunların yanında biraz kalıyor. Hani onlara bir şeyler öğretmesi için, şimdi Mina'ya gelmiş, Hazreti Ömer haç yapmaya gelmiş, tekrar Medine'ye dönecek, yani Medine'ye dönmene gerek yok diyor. Çünkü Medine, hicret, selamet yurdudur. Öyle mi? Bak, hicret ve selamet darıdır. Hicret ve selamet darıdır. Ama burada ise insanların şey var. insanların işte e, bir şey bilmeyen arabi olanları var. Burada kalıyor. Mesela İbni Abbas diyor ki, İmam Nesai rivayet ediyor. E, muhacirler Resulullah ve Ebubekir muhacirlerdendi diyor. Çünkü onlar şirk yurdu olan Mekke'yi terk ettiler, İslam yurdu olan Medine'ye geldiler. Ensar'dan da muhacirler vardı diyor. Çünkü Ensar Medine şirk yurduyken Bakın dikkat edin ha. Medine şirk yurduyken Akabe'de Peygamberimizin yanına geldiler. Hani bizden ne istiyorsun? Senin yanına mı gelelim vesaire Hem Mekke, feth olmadan önce Mekke şirk yurdu diyor. Öyle mi? Hem de Medine e, icret yurdu olup devlet kurulmadan önce hem de Medine'ye ne diyor? Hem de Medine şirk yurdu diyor. Tamam Öyleyse Resulullah ve sahabe de kendi muamelelerinde buna dikkat etmişlerdir. Mesela örneğin Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Neha en yusafara bil mushafi ila erdi adu. Peygamberimiz Kur'an ile, mushaf ile düşman yurduna sefer yapılmasını nehyetti. Bak düşman yurduna ayırıyor peygamber. Normal İslam yurduna Kur'an'la insan gidebilir. Ama düşman yurdu olunca Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam düşman yurdunu ayırıyor. Anlaşıldı. Demek ki hem Kur'an'daki genel hem de sahabenin ve Resulullahın anlamış olduğu darlar nedir? Darlar iki kısımdır. Bir dar, ya darul küfürdür veyahut da darul islamdır. Bu birinci meselemiz anlaşıldı mı? Şimdi genel kaydeleri önce zikredeceğiz, bu anlaşıldı. Şimdi iki, darul küfür dendiği zaman ne kastedilir? Veya iki, bunu demeyelim, bir yere ne zaman darul küfür denir? Yani veya bir yere niye darul küfür denir mesela? Bir yere darul küfür denmesindeki tek illet orada hakimiyetin ve galabenin kime ait olduğudur. Bir yere darul küfür denmesindeki ve darul İslam denmesindeki tek illet oranın galabenin, hakimiyetin. Ya yani ne demek bu? Kimin kanunları geçiyorsa, kimin anayasası yürürlükteyse darul İslam, İslamsa darul İslam'dır, küfürse darul küfürdür. Sayının Müslüman sayısının, kafir sayısının bunun üzerine hiçbir etkisi nedir? Hiçbir etkisi yoktur. Mesela Hayber peygamber Hayber'i fethettiğinde Hayber ehli dedi ki biz buradan daha iyi anlarız. Çıkan ürünün yarısını bize vermek kaydıyla biz burada çalışalım dedi. Peygamberimiz tamam dedi. Hayber Darul Küfür müydü? Halkının %95'inden fazlası kâfirdi ama Hayber neydi? Darul İslam'dı. Neden? Çünkü İslam'ın galibiyeti ve hakimiyeti altındaydı. Öyle mi? Mesela Medine Yahudi de vardı, müşrik de vardı, müslüman da vardı, münafık da vardı. Medine neydi? İslam yurduydu. Niye? Çünkü İslam'ın kuralları geçerliydi. Öyle mi? Mekke, peygamber de vardı, müşrikler de vardı. Mekke neydi? Darül küfürdü. Niye? Çünkü kafirlerin ahkamı, kafirlerin galebesi, kafirlerin kuvveti geçerliydi. Tamam Sadece İmam Ebu Hanife, üç tane görüş, üç tane şart olması lazım diyor. Bir yerin darül küfür olabilmesi için, cumhur-i ulema gibi galebe ve güç, kuvvet şartını koşmuyor. Üç şart olması lazım bir yerin darül küfür olması için diyor. Bir, kafirlerin ahkamının geçmesi lazım. İki, darül küfüre komşu olması lazım. Yani bitişinde bir darül küfür olması lazım. 3 ne Müslümanın ne zimminin İslam emanının kalmaması lazım. Yani güvenlikte olmamaları lazım. Yani İslam'ın onlara, İslam zimmiye de eman veriyor ya. Müslüman zaten la ilahe illallahla kendini koruma altına, tevhid de kendini koruma altına almış. Bu iki eman da kalmazsa diyor, Dar küfürdür. Şimdi biz tarihteki ihtilafı bir kenara koyalım. İster İmam Ebu Hanife'nin 3 şartına göre, ister Cumhur'un tek şartına göre bugün içinde yaşanılan ülkeler dar küfürdür. Öyle mi? Ebu Hanife'nin şartlarını alalım rahimahullah. Mesela Türkiye için Ebu Hanife'nin şartlarını alalım daha fazla olduğu için. Bir, galebe ve ahkam kafirlerin elinde mi? Kafirlerinde. İki, dar küfür'e komşu olacak. Çevremize Bulgaristan, Yunanistan, Irak, Suriye hepsi dar küfür, öyle mi? 3 ne Müslümanın ne zimminin orada İslam emanı kalmayacak. İslam emanı diye bir mefhum oluşmamış zaten. Siz veya babalarınız İslam emanı diye bir eman duydunuz mu? Hiç bu ülkede böyle bir eman kimse duymamıştır. Bilakis İslam, insanın insan haklarını dahi bu ülkede insandan kaldırıyor. Yani normalde evrensel bazı kurallar var. Her insanın bazı hakları var. Mesela bu kafirlerin kendilerine göre belirlemiş oldukları İnsan Müslüman oldu mu? Bırakın İslam'ın insana özel bir eman getirmesini. Bütün insanlığın müşterek olduğu hakları bile insanın alıyorlar. Öyle mi? O zaman bu ülkede İslam emanı diye bir şey ne değildir? Söz konusu değildir. Ha o zaman burası nedir? İllet olaraktan burası darül küfür olmaya müsaittir dar-ül küfür. Şimdi üçüncü meselemize gelelim. Şimdi dar küfürden kasıt ne demek? Mesela, şimdi biz darül küfür derken toprak parçasını mı tekfir ediyoruz? küfrü toprak parçasına mı nispet ediyoruz? Yoksa oranın halkına mı küfrü nispet ediyoruz? Yani burası çok önemli bir mesela. Mesela şimdi biz dar küfür diyoruz. Öyle mi? dar küfür. Dar dediğimiz şey, kasıt toprak mıdır? Yani bugün bazıları öyle anlıyorlar. Öyle mi? Yani TC sınırları içine giren toprak parçası kafirdir ama halkı Müslümandır. Böyle bir mantık olabilir mi? Olamaz. Yani dar küfür derken alimler Neyi kastetmişler? Öncelikle şunu söyleyelim. Kur'an-ı Kerim dar dediğinde, kariye dediğinde, toprak dediğinde neyi kastediyor? Halkı kastediyor. Tamam Kur'an-ı Kerim toprak dediğinde, dar dediğinde, ard dediğinde, kariye dediğinde neyi kastediyor? Toplumu kastediyor, halkı kastediyor. Öyle mi? Delilimiz var mı buna? Tabii ki delilimiz var. Mesela Allah azze ve celle diyor ki: "Se'urikum daral fasikin." Ben size fasıkların dağını göstereceğim. "Se'urikum daral fasikin." Burada Allah neyi kastediyor? Bütün eee ittifakla Allah azze ve celle o fasık olan yurdun halkın halini göstereceğini söylüyor mesela. Mesela Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ya: "Felavla qaryatun." Felavla kanet qaryatun amanet. Fenafaaha imanuhu illa qawm Yunus. Lammâ Âmenuh keşefnâ anhum azaabelkızji fülhayatiddunya ve me ta'nahum ilahin feleulâ kânet karyetun Âmenet fenefe'ahâ imanuhâ keşke o karyeler biz onları yakalamadan önce iman etselerdi de imanları onlara fayda verseydi o karyeler toprak parçası mı iman ediyor? toprak parçası iman eder mi? Türkiye Darülislam oldu yani toprak dile geldi iman etti. Yani var mı böyle bir şey? Yok. Felâlâ kânet qaryetun âmenet fenafa'ahâ îmânuhâ illâ qawm Yûnus. Bak. Yûnus'un kavmi müstesna. Allah'ın kastı ne? Kavim. Allah Azze ve Celle kavmi kastediyor. Illâ <gülüyor> qawm Yûnus. ne zaman ki onlar iman ettiler keşefnâ anhum azâbel fi'l hayâti'd dunya. Biz dünya azabını onlardan dünya hayatında 666 azabı onlardan kaldırdık ve belli bir süreye kadar onları vemetrehum ilahin belli bir süreye kadar onları faydalandırdık Tamam Kur'an Neyi kastediyor o zaman karriye toprak parçasını anlattığı zaman içindeki insanları kastediyor Tamam ne diyor mesela vecenahu Minel karriyeilletikananet tamelül haber ise innehumkanu bu ka me su in fasi in öyle mi biz Onu Hazreti kastediyor. Pislik yapan köyden kurtardık. Kanet taamelu'l khabaisah. Pislik kimi yapıyor? Toprak parçası mı yapıyor? Ve najaynahu min el qaryeti allati taamelu'l Pislik yapan, pislikle amel eden köyden biz Lut'u kurtardık. Kim bu pislik yapan köyden kasıt ne? Toprak parçası. Makul mü bu? Makul değil. Zaten ayetin devamı ayeti açıklıyor. Çünkü onlar kötü ve fasık olan bir kavimdi diyor Allah azze ve celle. Çünkü onlar kötü ve fasık olan bir kavimdi. Mesela Beni İsrail için Allah ne diyor? Veselhum an qaryeti lleti kanet hadirel bahr. <gülüyor> o denizin yanında olan şeyi bir karyayı onlara bir sor bakalım. Toprak parçasını sorun onlara. Mümkün mü? Yok. Kimi söylüyor Allah? Cumartesi ashabını kastediyor. Öyle mi? O beldede yaşayıp da cumartesi yasağını delen, kendince Allah'a kandırdığını zanneden Yahudileri Allah azze ve celle kastediyor. Öyle mi? O zaman ne diyeceğiz? O zaman diyeceğiz ki Kur'an-ı Kerim ard dediğinde toprak, dar dediğinde dar, karya dediğinde belde neyi kasteder? İçinde yaşayan insanları kasteder. وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْنُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَ ف۪يهَا فَفَسَقُوا ف۪يهَا Biz bir kariyeyi helak etmek istediğimizde biz oradaki aşırı olanlara emrederiz de orada fasıklık yaparlar biz de orayı helak ederiz. Yani Allah toprak parçasına emretmiyor. Fasıklık yap da seni helak edeyim diye Allah toprak parçasına seslenmiyor. Bu ne? Bu Allah azze demek ki Kariye dediğinde neyi kastediyormuş? Toprağı kastediyor. Şey, içindeki insanları kastediyor. Tamam. Bu şer'i açıklaması. Şimdi bunun aklı açıklamasına gidelim. Zaten toprağın eli, dili, ayağı organları yoktur ki, toprağın yapmış olduğu bir amel yoktur ki, toprağa hüküm nispet edilsin. Hüküm neye göre nispet edilir? Hüküm, hüküm amele göre nispet edilir. Ya kalbin ameline, ya dilin ameline, ya organların ameline hüküm nispet edilir. Öyle mi? Şimdi bir adama... İçki içen, şaribul hamr diyebilmemiz için ne yapması lazım bu adamın? İçki içmesi lazım, amel yapması lazım. Öyle mi? Bir adama sapık diyebilmemiz için, sapıklığı içeren bir amel yapması lazım. Öyle mi? Yani bir insana bir hüküm, bir isim nispet edebilmemiz için o insanın onun öncesinde ona müteallık bir amel yapması lazım. E şimdi biz darul küfür diyoruz. Mesela darul küfür dediğimiz zaman Toprağın bir ameli mi var? Toprak mı kanunları değiştirdi? Toprak mı e, TC anayasasıyla hükmediyor e, Türkiye'ye ki biz diyelim e, şeydir, e, bu toprak küfür toprağıdır. Hayır, içindeki insanlar bunu yaptıkları için doğal olarak da hüküm ne yapılır? Hüküm içindeki insanlara göre verilir, içindeki insanlara verilir. Bu hüküm oraya nispet edilir. Burası anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi bunu biraz daha pratikleştirelim. Yani burada ne kastediyoruz? Şer'an ve aklan şunu kastediyoruz. Bir topluma darül küfür demek toprağı tekfir etmek değil, halkını tekfir etmektir. Tamam Bir topluma darül İslam demek toprağı Müslüman kabul etmek değil, içinde yaşayan insanları Müslüman kabul etmektir. Öyle mi? İçinde yaşayan insanları Müslüman kabul etmektir Buna pratikten örnekler verebilir miyiz mesela? Verebiliriz. Örneğin Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir belde ile savaşmak istediği zaman o beldedeki insanları tek tek mi kendine muhatap alıyor? Yoksa o devlenin o bölgenin İslam yurdu mu küfür yurdu mu olduğunu mu? Hangisini kâle alıyor? İslam yurdu mu küfür yurdu mu? Küfür yurduysa tek bir tane adamı kendine muhatap alıyor. Kim? O kavmin yöneticisi. Küfür yurdunda Peygamberimiz o kavmin yöneticisini kendisine şey yapıyor. Muhatap alıyor. Ve kalan insanlar da onlara tabi olmuş oluyorlar. Mesela örneğin Hırakl'e peygamberimiz mektup yazıyor. Müslüman ol selamette kalasın. Şayet reddedersen bütün halkın sorumluluğu da senin üzerinedir diyor. Peygamberimiz hakla onu ne yapıyor? Hakla onu yan yana getiriyor. Hem halkın sorumluluğu Hem de daveti halka götürmüyor. Daveti kime gönderiyor? Aleyhissalatü vesselam. Hirakle gönderiyor. Öyle mi? O zaman demek ki dar-ül halkı o darın ve o darın yöneticisinin hükmündedir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın gözünde. Bak bunlar hep külli kaideler ama bütün fertleri kapsamaz bu. Bu genel bir kaide. Öyle mi? Fert dediğimiz zaman neye döneceğiz? Cüz'i kaideye dönmüş olacağız. Oraya geleceğiz. Öyle mi? Mesela örneğin. Allah zevcelere de böyle yapıyor. Allah zevcele farklı mı davranıyor mesela? Yani ve da peygamber Allah'tan farklı mı davranacak? Mümkün değil. Var mı örneğimiz var? Yakzu ce'i şinil Ka'bata. bi beyda'a al-ardh fighsafu bi awwalihim wa niyati. Bu hadisin umumî lafzı. Bir kavim Kabe'e doğru savaşır. Allah başını ve sonunu yerin dibine geçirir, sonra niyetlerine göre dirilirler öyle mi? Bir rivadette Hazreti Ayşe diyor ki ben dedim ki ey Allah'ın Resulü, onlardan, içinde onlardan olmayan, onların içinde çarşıcı pazarcısı var. Peygamberimiz buna ben diyor. Yani tamam doğrudur, içlerinde onlardan olmayanlar olabilir. Lakin Allah o topluluğun başını sonunu birden ne yapar? Başını sonunu birden helak eder. Tamam mı? bir topluluğun genel hükmüne göre, içindeki fertleri de dünyada aynı muamele ile muamele yapıyor. Ki Allah, bunları birbirinden ayırmaya kadir olmasına rağmen. Allah, onların içinde onlardan olmayan وَفِيْهِمْ أَسْوَقُهُمْ وَفِيْهِمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ sınıfına girenleri, Allah onlardan ayırmaya güç yetirebildiği halde Allah onları ne yapmıyor? Allah onları onlardan ayırmıyor ve o şekilde muamele ediyor. Öyle mi? Mesela, başka buna Kur'an'dan örnek var mı? Var. Bütün helak kıssaları. Hiç istisnasız. Bütün helak kıssaları. Helak olanların içinde çocuklar var mı? Şimdi Allah Azze ve Hz. Nuh'un kavmini helak ettiğinde ne diyor? Biz onu dolu olan gemide kurtardık, sonra akabinden onların hepsini helak ettik diyor mesela. Çocuk var mı? Çocuğun küfrü mü var ki çocuğu çocuk e, küfür nispet edilsin, helak olsun mesela? Hiçbir şeyden anlamayan yaşlılar var mı? Kıyamet günden mazur olabilecek olacak kadar bunak olan yaşlılar var mı? Var. Niye onlar da onlarla beraber helak olmuşlar? Allah temiz edemez miydi onları onlardan? Allah'ın böyle bir gücü yok mu? Var. Allah isteseydi çocuklarla, kadınlarla yaşlıları temiz edemez miydi? Edebilirdi. Lakin Allah etti mi? Etmedi. Niye? Çünkü sadece peygamberin yanında dinini ızhar edenler müstesna kalan hepsini Allah Azze ve Celle ne yaptı? Kalan hepsini Allah Azze ve Celle helak etti. Bütün helak kıssaları bunun delilidir, tamam? Ha keza mesela Sa'ab e, Sa İbn-i Cesamen'in kıssası. Hatırlıyor musunuz? Demiştik diyor ya yani Resulallah biz gidiyoruz, işte bir kavimle savaşıyoruz. Sonra bir bakıyoruz onların işte kadınları ve çocukları öldürmüşüz. Ne diyordu peygamberimiz? ''Hum minhum'' Onlar da onlardandır, öyle mi? Bak normalde, normalde kadınla çocuk öldürülebilir mi? Öldürülemez, normalde öldüremezsin. Kadınla çocuk şeriat yasaklamış çünkü. Lakin görmediğin zaman onlar da onlardandır. O toplumun ve senin elinde imkan olmadığı yerlerde onlar da o toplumun hükmündedir. Şimdi burası anlaşıldı, öyle değil mi? Yani İslam'da dar ile darın halkı, rai ile raiya arasında bir bağlantı vardır. Bu genel hükümdür. Yönetenle, yönetilen dar ile, toprak ile toprağın içindeki insanlar arasında ne vardır? Toprağın içindeki insanlar arasında bir bağlantı vardır. Şimdi mesela buna başka bir örnek dedik şimdi Kur'an'dan bir şey söyledik, sünnetten bir şey söyledik. E peki bunun hani biz diyoruz biz kitabı ve sünneti sahabenin anlayışı üzerine anlarız. Öyle mi? Veya Selef'in anlayışı üzerinden anlarız. Seleften bunun örneği var mı? Bu anlattığımız asla uygun bir örnek var mı? Hazreti Ebubekir dönemi, müseylemenin darında olan herkese kafir muamelesi yapmışlar. Müseylemenin yanında olan herkese Kafir muamelesi yapmışlar. Öyle mi? Savaş yaparken tek tek hiç böyle bir rivayetle karşılaştılar mı? Tek tek milleti tutup sen de müseylemeye tabi oldun mu? Sen müseylemeye tabi olmadın mı? diye Ancak hilafını ızhar edenler müstesna. Yani bunun hilafını ızhar edip de e, ben işte hayır böyle değilim veya ben mustazaftım bunu ispat edenler müstesna. Zaten yani bunu ispat eden bir adama zaten o muamele yapılmaz. Mesela örneğin e, Feyruzü Deylemi ve ashabı. Esvedil inesi kafir, peygamberlik iddiasında bulunduğu zaman Feyruzü deylemi orada kalıyor, gelmiyor. es Esvedil inesi öldürüyor, ondan sonra geliyor. Öyle mi? Bunun gibi bunlar müstesna. Bunlar zaten razı olmadıklarını veyahut da mustaz'af olduğu kesin anlaşıldığı zaman. Yani razı değil ama kaçabilecek bir yolu da yok. Kadın, çocuk, parası yok, orada kalmış mesela. Bunların bu ispat olduğu zaman zaten ne olmuştur? Mesele bitmiştir. Lakin bu ispat olmadığı müddetçe veya savaş halindeyken Hele bir de orada razı olduğunu gösteren ameller yapmışlarsa eğer evet, onların hükmü kesin onlardandır. Öyle mi? Bunun var mı? Örneği var. Mesela müseylemetül kezzabın ve zekat vermeyenlerin ashabı müslüman olduktan sonra tekrardan tövbe edip Ebu Bekir'e geldikten sonra mesela bir gün İbn-i Mes'ud bunların Beni Hanife denilen kavmin mescidinin yanından geçerken birinin müseylemeyi övdüğü bir sözü duyuyor. Hepsini oradakilere mürtet muamelesi yapıyor. Orada oturup çıkmayanların hepsine mürtet muamelesi yapıyor. İmam Bukhari rivayet ediyor bunu. İbn-i Mesud, Beni Hanife mescidinde, bunlar irtizatlarından dönüp Müslüman olduktan sonra, müseylemenin övüldüğüne dair bir söz duyuyor. O ortamı terk etmedikleri için, orada bulunanların hepsine ne muamelesi yapıyorlar? Mürted muamelesi yapıyorlar, töbeye davet ediyorlar bazılarında öldürüyorlar. Tamam? Yani bir de insanın orada müstazaflığının ispat olmaması veya orada orada razı olduğunu gösteren herhangi bir amel yapması. Mesela o zaten tam onları ne yapar? Otan da onları o kavmin, o kireyenin, o toprağın, o darın o yöneticinin hükmüne insanı ne yapar? İnsanı getirir. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Şimdi ya gelelim o zaman. Bizim darımız. Şimdi biz kendi kendimizi ilgilendiririz. Öyle değil mi? Herkes kendi beldesiyle alakadardır. Bizim darımız. Darlı küfür mü? Bizim darımız. Darlı küfür. Şimdi biz TC sınırları içine giren toprağa mı kafir diyeceğiz? Yoksa Burada yaşayanlar, yani küfür amelini toprak mı yapıyor, yoksa küfür amelini burada yaşayan halk mı yapıyor? Halk yapıyor değil mi? Mücerred toprak parçasına ne darul küfür denir, ne darul islam denir. Öyle mi? Hiç üzerinde sakin olmayan, üzerinde... Şimdi mesela örnek veriyorum, coğrafya dersi işliyorsunuz. Misal diyelim ki İslam devleti var, hoca coğrafya anlatıyor derste. Şöyle bir soru sordu. Dedi ki çocuklar dünyanın bir ucunda hiç insan yaşamamış balta girmeyen bölgeler var. Buralar darül İslam mıdır darül küfür müdür? Ne diyeceğiz? Bak dikkat, hiçbir hüküm söyleyemeyiz. Neden? Çünkü üzerinde yaşayan insan olmadığından ötürü. Tamam? Üzerinde yaşayan insan olmadığı için oraya bir hüküm ne yapılmaz? Oraya bir hüküm nisbet edilemez. Tamam burası darül küfür. Öyleyse Burada, insanlara nasıl hükmedilecek? İnsanlar burada kaç kısım? 3 kısım. İnsanlar, darül küfürde, insanlar nedir? İnsanlar darül küfürde 3 kısma ayrılırlar. Bir, İslamını ızhar edenler, iki, küfrünü ızhar edenler 3. Ne küfür, ne de İslam ızhar etmeyenler Tamam mı? 1. İslamını ızhar edenler Müslüman her yerde Müslümandır. İster darül küfürde olsun, ister darül İslam'da olsun. Öyle mi? Müslümanın canlı malı kanı her yerde İslam koruması altındadır. İster darül küfürde olsun, ister darül İslam'da olsun. Fark etmez. 1. İslamını ızhar edenler 2- Küfrünü ızhar edenler 3- Ne İslam ne de küfrünü ızhar etmeyenler Bir insan İslamını nasıl ızhar eder? Şimdi bu defa tafsile bak, genel hükmü söyledik. Bak, İslam beldesinde asıl olan insanların Müslüman olmasıdır. Çünkü orası Darül İslam'dır. hilafını ızhar etmediği müddetçe. Peygamberimiz Medine'de ne diyor? Tanıdığına, tanımadığına selam ver. Niye? Çünkü Medine İslam toprağı olduğu için Medine'de asıl olan insanların neydir? Medine'de asıl olan insanların Müslüman olmasıdır. İslam beldesinde asıl olan tanımadığımız insanların Müslüman olmasıdır. Ta ki bunun hilafını zar edinceye kadar. Mesela boynunda haç gördük. Belinde zünnar gördük. Parmağında diyelim ki şey gördük. Veya baktık adam mesela tahutu övüyor. Mesela baktık adam puta secde ediyor. Mesela bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi hilafını ızhar eder. Küfür yurdunda da asıl olan insanların kafir olmasıdır. Ta ki bunun hilafını ne yapıncaya kadar? Bunun hilafını ızhar edinceye kadar. Hilafını, hilafı ne? İslam. Küfrün hilafı ne? İslam. Şimdi bunu anlatacağız, yani bu meseleyi anlatacağız. İslam'ı ızhar etmek. Şimdi biz şu anda küfür bel şeyde, İslam beldesinde bir insanın İslamını ızal etmesine ihtiyaç var mı? Ona Müslüman muamelesi yapabilmemiz için? Yok. İslam beldesinde asıl olan nedir? İslam beldesinde asıl olan insanların Müslüman olmasıdır. Niye? Fıkkın şu kaidesini hiçbir zaman unutmayın. El-hukmu lil-aglebi şai'i ve leyse lil Hüküm her zaman neye göre verilir? Galip olana verilir. Nadir olanın hükmü yoktur. Anlaşıldı. Hüküm... Her zaman neye göre verilir? Fıkıhta galip olana göre verilir. Ender olana hüküm verilmez. Yani yüz tane bir şey var. 99'u bir tane, bir tanesi bir tane. O bir taneye göre yeni bir hüküm çıkmaz. 99'a göre hüküm alınır. Tamam mı? Böyle hasıl. Şimdi İslam yurdunda çoğunluk Müslüman olduğu için yurt is Müslümanlardan dolayı İslam olduğu için İslam yurdunda asıl olan insanların Müslüman olması da hilafını nazar etmediklerimiz müddetçe küfür yurdunda da asıl olan insanların küfürde olmasıdır hilafını ızhar etmedikleri müddetçe. Şimdi hilafı nasıl izhar edilir onu anlatacağız. Küfür yurdunda yaşıyoruz diyelim. Mesela hilafını nasıl izhar edecek bir adam? İslam izhar edecek. Böyle mi? Peki İslam ne ile ızhar olur? Şimdi zaten biz hiç kimsenin Kur'an ve sünneti nasıl kılmadığı müddetçe hiç kimsenin hakikaten Müslüman olup olmadığını bilmeyiz. Nice Müslüman Medine'de Millet Müslüman diye muamaletti, cenaze namazını kıldı ama fidder kel esferi minen nar. Ateşin en alt tabakasında olan insanlardı. Öyle mi? Daha geçen gün dersimizde İmam Müslim'e rivayet ettiği bir hadis söyledik, değil mi? Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne diyordu? Hüzeyfer rivayet ediyor. Benim ashabımdan 12 tane münafık vardır. Sekizi deve iğnenin deliğinden geçmeyinceye kadar cennete giremeyecekler diyor mesela. Bu insanlar bunları peygambere sahabesi diye biliyor. Ama bunlar ne? Bunlar Münafık, öyle mi? Bir başka sahabe yine İmam Müslüm rivayet ediyor. Bir adam sıtma hastalığına yakalanmış, eline atıyor. Ben diyor, ömrümde böyle ateşli bir adam görmedim. Peygamber diyor, şu ikisine bak diyor, arkası dönük. Sahabesinden iki kişiye işaret ediyor Bunlar kıyamet günün ateşleri en fazla olacak olanlardır diyor mesela. Münafık olan iki kişiye işaret ediyor. ha Yani neyi anlatıyoruz burada? Nice Müslüman vardı, nice kafir vardı İslam toplumunda. Müslüman muamelesi gördüler. Neden? İslam ızhar ettikleri için yani biz hiç kimseye Kur'an ve sünnet işaret etmediği müddetçe bu hakiki Müslümandır diyemeyiz. Öyle mi? Çünkü adam münafık olabilir. Ama biz ne ile yetiniriz? Bizi ne ilgilendirir? Hükmü İslam ilgilendirir. Hükmü İslam, İslam alametlerinden birini ızhar etmesiyle kişiye dünyada Müslüman muamelesinin yapılmasıdır. Biz onu Müslüman kabul ederiz. Öyle mi? İslam alametlerinden birini ızhar ettiği zaman. Şimdi dedi küfür toplumunda asıl olan küfürdür. Hilafını ızhar ettiği müddetçe. Peki bir insan hilafını neyle ızhar eder? İslam alameti nedir? İslam alameti nedir? Kim söyleyecek? Müslümanlara asıl olan Müslümanlar yaptığı takdirde kafirlerden ayrılıklı şiddet. Müslümanlara has olan ve Müslümanlar yaptığı takdirde diğer milletlerden ayrıldıkları şeylerdir, öyle mi? Öyle. Var mı bunun delili? Bu bir, şeyin tanımı, İslam alametinin tanımı. İki, İslam alametleri sabit olup değişmeyen şeyler midir? Yoksa İslam alametleri bu tanıma göre toplumdan topluma, milletten millete değişir mi? değişir. Delilimiz var mı? Var. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam insanlara ne diyordu? Kulu la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah din fel harib. Medine'ye gelince ne demeye başladı? Umirtu en uqatila nase hatta yashadu alla ilaha illa Allah ve anna Muhammedan Rasulullah. Öyle mi? Bak değişti. La ilahe yanına yeni bir şey daha eklendi. Ne oldu? Muhammedun Rasulullah. Çünkü Yahudiler kendilerince zaten la ilahe illallah diyorlar. Öyle mi? Muhammed'in risaletini kabul etmiyorlar. Ondan ötürü Muhammedun Resulullah diyorlar. Mesela örneğin, Peygamber aleyhisselatü vesselam Mekke'deyken, haç İslam alameti olarak kabul ediliyor muydu? Edilmiyordu. Ne İslam alameti kabul ediliyordu? Namaz. Şimdi haç da İslam'ın temellerinden, namaz da İslam'ın temellerinden. Niye haç İslam alameti olarak kabul ediliyor da, Niye namaz İslam alameti olarak kabul edilmiyor? Sebep? Çünkü hacı müşrikler de yapıyor, Müslümanlar da yapıyor. Ama namazı sadece Müslümanlar kılıyor. Ve Resulullah mutlak namazı, mutlak namazı İslam alameti kabul etmiyor. Öyle mi? Çünkü mutlak namazı, kim namaz kılsa Müslümandır demiyor. من صلى صلاتنا Kim bizim namazımızı kılarsa. وَاسْتَقْبَلَ kibletena, kiblihe yönelirse değil, kim bizim kıblemize yönelirse, ve ekele zebihatena, öyle ölü mülü her kesileni yiyen değil, bizim kestiğimizi yerse, fehüve muslimun, o müslümandır, lehu ma ve aleyhime alina. niye mutlak namaz kılan değil de niye bizim namazımız? niye mutlak kıble değil de niye bizim kıblemiz? niye mutlak hayvan değil de niye bizim kestiğimiz? Çünkü Yahudiler de namaz kılıyor, Hristiyanlar da namaz kılıyor, müşrikler de namaz kılıyor. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصيا onların beytin yanındaki namazı ancak ıslık ve alkıştı diyor Allah azze ve celle. Bak müşriklerin de bir namazı var. Namaz mutlak namaz olmaz. Bizim namazımız olacak. Çünkü o gün peygamberin kıldığı namaz diye müşriklerin, Yahudilerin ve Hristiyanların namazından ayrıydı. Öyle mi? Mesela müşriklerden neyle ayrıydı? Kıyamıyla, rükusuyla, secdesiyle Yahudilerinkinden, secdesiyle, rükusuyla Yahudilerinkinden neydi? Yahudilerinkinden ayrıydı. Demek ki Peygamber Vesselam, kendi döneminde öyle şeyleri İslam alameti olarak kabul etmiştir ki, bunlar sadece Müslümanlara ait olan ve Müslümanlar yaptığı zaman diğer bütün milletlerden ayrılacakları şeylerdir. Öyle mi? Öyle. O zaman dünyanın neresinde olursa olsun, bir adam İslam alameti zarar ederse, bu adama ne muamelesi yapılır? Müslüman muamelesi yapılır. Tamam. Peki burada yanlışlık nerede? Burada bir yanlışlık var. Yanlışlık ne? Yanlışlık şu. Bazıları, Peygamberimizin kendi döneminde İslam alametidir demiş olduğu şeyleri, olduğu gibi İslam alameti kabul etmişler ve bunları nerede, kim yaparsa yapsın, bunlara Müslüman demişlerdir. Bu doğru bir görüş mü? Bu yanlış. Çünkü biz Peygamberimizin siretine baktığımız zaman, Peygamberimizin sireti, Mekke'deyken farklı bir şey İslam alameti kabul ediyor, Medine'ye gelince farklı bir şey İslam alameti olarak kabul ediyor. Demek ki İslam alameti değişebilir. İslam'ın ilk 23 yılında hac İslam alameti değilken 23 yılından sonra haç İslam alameti olarak kabul ediliyor. Niye? Çünkü innel müşrikune necsun fele yakrabuna el mescide el harame ba'de Müşrikler necistir. Bu yıldan sonra mescid Haram'a yaklaşmasına. Müşrik bitti mescid haramda. Hac kime ait oldu sadece? Sadece Müslümanların yaptığı bir fiil oldu. Öyleyse Müslümanları diğer milletlerden ayırdığı için haç İslam alameti oldu. Demek ki İslam alameti değişebiliyor. Olmayan bir şey belli bir zamanın geçmesiyle İslam alameti olabiliyorsa, İslam alameti olan bir şey de belli bir zamanın geçmesiyle alametlikten çıkabilir. Yani mesela bugünün en büyük yanlış anlayışlarından bir tanesi nedir? Namaz İslam alametidir. La ilahe illallah İslam alameti. Kim La ilahe illallah derse ben ona Müslüman muamelesi yaparım. Olmaz. Çünkü La ilahe illallah bugün Müslümanla kafiri birbirinden ayıran bir kelime değil. Bütün kendini tevhiden, ismet eden insanların üzerinde ittifak ettiği Mesela, misal, bugünkü tağutlar kafirdir. Öyle mi? Peki bu tağutlar La ilahe illallah diyor mu? Diyor. Namaz kılıyor mu? Kılıyor. Ben müslümanım diyor mu? Ben müslümanım diyor. E nasıl? Ee, küfrü en sabit olan insanın yaptığı bir fiille müslümanın yaptığı fiil aynı anda beraber İslam alameti olabilir. Alamet nedir? Bir şeyi diğerinden temiz eden şeydir. Alamet nedir? Bir şeyi diğerinden temiz eden şeydir. Bu buna alametidir. Ben kastımız nedir? Yani bu bulunduğunda bil ki bu buna kastır. Dışındakileri bundan ayırır. Öyle mi? E peki en büyük kafirin yaptığı bir amelle, Müslümanların yaptığı bir amel nasıl İslam'ın alameti olacak? Mümkün değil olamaz. Öyle mi? Peki bu bizim anlayışımız mıdır? Yoksa bu sahabenin ve akabinde ehl sünnetin anladığı mıdır? Bu sahabenin ve ehl-i sünnetin anladığıdır. Mesela zekat vermeyenler ve Bir yalancı peygambere tabi olanlar. Bu adamlar namaz kılıyor mu? Kılıyorlar. Kelime-i şehadet getiriyorlar mı? Getiriyorlar. Hazreti Ebubekir bunların namazını, bunların kelime-i şehadetini bunların İslam'ına kabul ediyor mu alamet? Etmiyor. Neyi kabul ediyor İslam'larına alamet? Bizim ölülerimiz cennette, sizin ölüleriniz ateşte. Burada şöyle bir itiraz yapılabilir denilebilir ki, o kavmin küfrü muayyen bir küfür olduğu için o muayyen küfrün hilafını İslam alameti kabul ettiler. Peki bizim kavmimizin muayyen küfürleri yok mu? Yok mu bizim kavmimizin muayyen küfürleri? Var! O zaman bunların da o muayyen küfrün hilafına delalet eden şeyleri yaptıkları zaman Ancak İslam alametini yapmış olabilirler? E zar etmiş olabilirler. Mesela bakın bu konuyla alakalı, örneğin diyelim ki hadis e, ayetler veyahut da hadislerle alakalı. Mesela diyelim ki İmam Bagavi, Hafız İbn-i Hacer Fethül-Bari'de naklediyor. La ilahe illallah ancak putperest için İslam alametidir diyor. La ilahe illallah ancak putperest için İslam alametidir. Yahudi veya Hristiyan İslam alameti söylese, Müslümanlığına hükmedilmez. Ta ki Muhammedun Resulullah deyinceye kadar. Yahudi ve Hristiyan Muhammed'in peygamber olduğunu lakin Araplara kas olduğunu kabul eden zümredense ''İlennâsi cemî'en'' demeyinceye kadar İslam alameti olarak ondan kabul edilmez. Öyle mi? Bak ne oluyor? Değişiyor. Ha keza mesela ee, İmam Taberi, tefsir sahibi aynı zamanda. Bu peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın La İlahe İllallah diyen cennete girer. Kim La İlahe İllallah derse, kim bizim namazımızı kılar, ayrı ayrı şeyler söylüyor ya. Bir kısmının, birinci kısmının müşrikler için, ikinci kısmının Yahudiler için, üçüncü kısmının ise Bunlar hepsini kabul edip, fer'i meselelerde problem yaşayanlar için İslam alameti olduğunu söylüyor. Mesela aynısını İmam Nebevi, Müsahi-i Müslim'i şerh ederken, İmam Khattabi'den bir de Kada-i Yaz'dan naklediyor. Öyle mi İmam Hattabi ve Kadı İyas diyorlar ki la ilahe illallahın kişiden kılıcı kaldırması ancak vesne olan bir toplum için geçerlidir. Putperest olan bir toplum. Ama eğer küfür halinde de la ilahe illallah'a söylüyorsa la ila ilahe İslam alameti ne yapılmaz? Kabul edilmez. Küfür halinde de la ilahe illallah söylüyorsa la ilahe illallah İslam alameti örnek Yahudiler. Yahudiler kendilerine göre küfür halinde de zaten Kelime-i Tevhid'i söylüyor. Kelime-i Tevhid bütün dinlerde var. Yani Allah bütün gönderdiği peygamberlere, Kelime-i Tevhid'i e, insanlara emretmelerini emretmemiş mi? Etmiş. Tüm milletlerde var. Bak la ilahe illallah diyorlar Yahudiler. Dinlerinde var ama Müslüman kabul edilmiyorlar. Niye? Şirk koşuyorlar çünkü Allah Azze Öyle mi? Aynısını mesela İmam Muhammed Siyerul Kebir'inde, İmam Ebu Hanife'nin talebesi. İmam Seraksi de onun şerhinde. ''Kişi ne ile Müslüman olur?'' diye bab yani Bir adam nasıl Müslüman olur? Ne yaptığında İslamına hükmedilir bir adamın. Aynı bu saydığımız ayrımın aynısını zikrediyor. Yani veseni olan La İlahe İllallah dediğinde, ehli kitabı olan La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah dediğinde, Arapların, peygamberin Araplara kas olduğuna inanıyorsa bütün insanlara demesi lazım. Başka bir dinden olduğu biliniyorsa üzerinde olduğu dinden teberri etmesi lazım. Yani ben bu dinden teberrih ettim demesi lazım, ben bu dinden teberrih ettim demesi lazım, tamam? O zaman hem sahabe, hem ehli i sünnet, cumhur çoğunluk, İslam alametlerini Peygamberimizin döneminde nutk ettiği şeyleri, tamam bunlar İslam alametidir. Lakin şartları yerine gelmediği için bazı toplumlarda İslam alameti olarak kabul edilmez. Tamam? Şartları. Şartı ne? Müslümanı kafirden ayırmadığından dolayı. Müslümanı kafirden ayırmadığından dolayı. Lakin Hanbeli mezhebinde, Hanbelilerde La ilahe illallah ve namaz her yerde İslam alametidir. Nerede olursa olsun La ilahe illallah ve namaz İslam alametidir. Ancak muayyen olarak küfrü sabit olmuş bir insan varsa bu insanın kılmış olduğu namaz İslam olmaz. Yani mesela diyelim ki adamı sen nereden küfre girdiğini biliyorsun. Bu adamın La ilahe illallah demesi, bu adamın namaz kılması onun İslamına yine delalet etmez. Çünkü bunun küfre girdiği nokta belli. Ama küfre girdiği belli nokta belli olmayan adamın La ilahe illallahı ve namazı nedir? Ve namazı onun İslamına alamet olarak kabul edilebilir. Tabi gene bu görüşe göre bile, bu görüşe göre bile Bizim içinde yaşadığımız toplum, hüküm genele göre veriliyor ya, genelin nereden küfre girdiği belli mi? Genel insanların nereden küfre girdiği belli mi? Belli. Öyleyse bu insanların İslam'ına ancak o küfre girdikleri noktadan dölmeleri şey yapar, alamet olur. Tamam, o zaman küfür beldesinde yani bugünkü beldede İslam alameti nedir? Kişinin, mevcut olan şirklerden teberrih etmesidir. Kişinin mevcut olan şirklerden teberrih etmesidir. Şimdi burada çok önemli bir mesele var. Onu anlatacağız. Kişinin mevcut olan şirklerden teberrih etmesidir. Mesela diyelim ki bir adam gördük insanlara tevhidi anlatıyor insanları tağuttan sakındırıyor. Biz bu adama neyle hükmederiz? İslam'la hükmederiz, çünkü İslam alametlerinden bir tanesini ne zar etmiştir, kafir olsa bile küfrünü görmediğimiz müddetçe onun İslam'ına ne yaparız? Onun İslam'ına hükmederiz. Yaygın olan, insanların kendisiyle küfre girdiği noktaların batıl olduğunu, küfür olduğunu anlatan bir adam gördük örneğin. Biz bu adamı hiç tanımıyoruz, biz bu adama neyle hükmederiz? İslam ile hükmederiz, neden? Çünkü İslam alametlerinden birini yerine getirmiştir. Ha sonra küfrünü görürsek, bu müstesna, küfrünü gördüğümüzde küfrüyle muamele ederiz. Lakin hükmen hükmen İslam'ı ızhar eden, yani tevhidi ve şirkin kubhunu, kötülüğünü, şirkten teberrih etmenin gerektiğini ızhar eden kim olursa olsun. Biz buna ilk başlangıç olarak ne yaparız? Müslüman muamelesi yaparız çünkü Peygamber böyle yapmıştır. Öyle mi? Kendi döneminde namaz kılana, namaz Müslüman'ı kafirden ayırdığı için Müslüman muamelesi yapmıştır. Adam namaz kılıyor ama küfrü olabilir. Olamaz mı? Namaz kılan insanın küfrü olabilir. Ama Peygamberimiz buna rağmen ona ne yapmıştır? Müslüman muamelesi yapmıştır. Demek ki bütün İslam'ı bir adamın ızhar etmesine gerek yok. Hükmen Müslüman muamelesi yapabilmemiz için bir adamın bütün İslam'ı ızhar etmesine gerek yok. Bir parçasını da ızhar etse Müslümanları kafirlerden ayıran, öyle mi? O adam nedir? Sadece Müslümanlara has olacak ama o dönemde. Mesela bugün Tevhid tağutlardan teberri etmek kabir şirkinden uzak durmak ibadette Allah'ı birlemek tağutları tanımak, onları tekfir etmek onlardan uzak durmak mesela bunlar hep Müslümanları diğer müşriklerden ayıran şeyler. Adamın bunlardan birini anlattığını veya yaptığını görürsek o zaman buna ne yaparız? Bunun İslamına hükmederiz. Bunun İslamına hüküm ederiz tamam mı? Sonra küfrünü görürsek bu müstesna burası anlaşıldı değil mi? Burada yanlış olan görüş ne? Bugün peygamber döneminde İslam alameti kabul edilen alametleri İslam alameti kabul etmek. Şimdi ikinci mesele, peki bunu bu şekilde kabul eden insanlara hükmü nedir o zaman? Yani küfür toplumunda, riddet toplumunda, şirk toplumunda ben namazı İslam alameti kabul ediyorum. Namaz kıldığını gördüğüm müddetçe bir adama da Müslüman muamelesi yaparım diyen bir adamın hükmü Nedir? Sadece bu fikir yanlıştır, iştihadi bir hatadır. Kendisi şirk koşmadığı müddetçe de bizim neyimizdir? Bizim kardeşimizdir. Böyle inanan insanları tekfir etmek de, haricilerin usulüne yaklaşmaktır. Böyle inanan insanları tekfir etmek, bak harici olmaktır demiyorum ama, harici olmak apayrı bir şey. Hariciliğin usulüne yakın olmaktır veya haricilikten bir parçayı insanın kendinde bulundurmasıdır. Yani birileri namazı İslam alameti kabul ediyorlar diye bunları tekfir etmek. Peki bu doğru mudur? Doğru değildir. İçtihaden nedir? İçtihaden yanlış olan bir iştihattır. Hatalı olan bir nedir? Hatalı olan bir iştihattır. Hakeza namazı İslam alameti kabul edenlerin namazı ve la ilahe illallahı bugün İslam alameti kabul etmeyen Müslümanlara ağır kelimeler kullanmaları haricilik gibi yakıştırmalar yapmaları bu da kesinlikle yanlıştır ve bu da birinciden daha fazla hariciliğe yakın olmaktır. Neden? Çünkü يَقْتُلُونَ اَهْلَ الْاِسْلَامِ وَيَتْرُقُونَ اَهْلَ الْاوْسَنِ Haricilerin en büyük özelliği nedir? İslam ehlini katlederler, küfür ehlini de ne yaparlar? Terk ederler. Yani iştihadi bir meseleden ötürü Müslümanları çok ağır lakaplarla anmak Bu da aynı şekilde hariciliğe yakın olmaktır. Nasıl ki namazı İslam alameti kabul edenleri tekfir etmek hariciliğin usulüne yakın olmaksa namazı ve la ilahe illallah'ı bugün bu toplumlar için İslam alameti kabul etmeyenlere ağır cümleler kullanmak, bunlara harici gibi laflar söylemek vesaire bu da insanı hariciliğe yakın kılan bu iştihadi bir meseledir. Öyle mi? Bu iştihadi bir nedir? İştihadi bir meseledir. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Burada kalan anlaşılmayan bir şey yok. Şimdi burada son bir mesele var. Onu da anlatalım. Ondan sonra konuyu bağlayalım, kapatalım. Mardin fetvası meselesi. Mardin fetvası meselesi. Mardin fetvası ne? Mardin fetvası Tatarlar Mardin beldesini işgal ettiği zaman bazı insanlar Şeyhülislam İbn Teymiyye'ye gelip Mardin ehlinin hükmü nedir? Mardin ehlinin hicret etmesi vacip midir? Gibi sorular soruyorlar. i̇bn temiye de diyor ki Mardin ne ehli kafir olan küfür beldesi mesabesindedir. Bak dikkat edin ama cümleye. Ne ehli kafir olan küfür beldesi mesabesindedir ne de ehli Müslüman olan İslam beldesi mesabesindedir. Fihi manaya Onda iki mana beraber vardır. Yani darül mürekkeptir diyor. İki mana bir araya gelmiştir. Yöneticiler Yöneticilere destek verenler, onların yanında yer alanlar, Kur'an ve sünnete gelen zem, e, yerme onlara ilhak edilir. Müslüman olanın ise her yerde canı ve malı koruma altındadır diye. Öyle mi? Bazıları, İbn-i Teymiye'nin yanında üçüncü bir kısım dar olduğunu söylüyorlar. Yani darül küfür, darül İslam tamam bak darül küfürün halkının küfürle hükmedileceğinde icma var. Ha. Bunda hiç şey yok, yani bunda bir ihtilaf söz konusu değil yani. Ennasu ala dini mulukihim İnsanlar, Melik, İbn-i Hacer'in sözü bu. Ee, şeyde söylüyor. Fethul baride söylüyor. i̇bn Kesir de Firavun'un kısasını anlatırken diyor. Hani Firavun diyor ya ey kavmim gelin ya sahillere Elebi sahiller gelsin sahillere tabi olalım. Bak diyor hakka tabi olalım demiyor. Onları sahillere yönlendiriyor. Çünkü ennasu ala dini melikihim. İnsanlar meliklerinin dini üzeredirler. Ee, diyor. Şimdi e, İbn-i bu fetvasını alıp tamam bak doğrudur. Lakin i̇bn darların iki kısım olduğunu söylüyor. İçinde yaşamış olduğumuz darlar da bir dönem İslam topraklarıydı. Şeriatla hükmediliyordu. Daha sonra kafirler geldi bu beldeleri istila etti. Onun için biz yönetimi ve yönetime destek verenleri küfürle itham ederiz. Yönetime destek vermeyen halkı da neyle muamele ederiz? İslamla muamele ederiz. Ne yaparız? İslam ile muamele ederiz. Bir, İbn Teymiyen'in bu görüşünü kendinden sonraki hiçbir alim kabul etmemiştir. Neç uleması şeyhülislam İbn Teymiyen'in görüşünü böyle bir dar çeşidini kabul etmemişlerdir. Tamam? Bu birincisi. 2 İbn Teymiyen'in anlatmış olduğu vaka ile bizim içinde yaşadığımız vaka birbirinden tamamen nedir? Tamamen farklıdır. Biz dünkü dersimizde ne anlattık? Bir alimin bir konudaki sözü için en önemli esaslardan biri sözün vakasını anlamaktır sözün vakana, vakasını anlamazsak yanlış kıyas yapar yanlış hüküm çıkarır yanlış fetvayı yanlış yerde ne yaparız yanlış fetvayı yanlış yerde kullanırız İbn-i Teymiye'nin anlatmış olduğu dar şöyle bir dar kafir gelmiş İslam beldesine savaş açmış Müslümanlar bu kafire karşı savaşıyorlar ve savaşı kaybediyorlar kafir de orada uğraşıyor Öyle mi? Şimdi biri gelip dese ki bu dar kafirdir bunun halkına da biz kafir diyeceğiz hiçbir gönül bunu kabul etmez, hiçbir akıl bunu kabul etmez. Ben bu adamların Müslüman olduğunu biliyorum. Bu kafirleri reddettiğini biliyorum. Bunun en büyük kanıtı bu kafirlere karşı savaşıyor olmaları. Öyle mi? Ama yenilmişler. Şimdi yenildiler diye ben bu adamlara kafir mi diyeceğim? Elbette ki hayır. İbn-i buradaki fetvası aslında kendi zamanı içinde ele alındığında fıkha, şeriatın usullerine çok uygun olan bir fetva. Daha savaş bitmemiş. Tatarlarla Müslüman ondan sonra Müslümanlar ne yaptı? Tatarları sürdü o beldelerden. Öyle mi? İki, mesela Tatarların en büyük vasfı neydi? Tatarlar ele geçirdikleri beldelerde kadınlarla insanlara şeriatla hükmettiriyorlardı. Kendi aralarında yasakla hükmediyorlardı. Öyle mi? Yani adam bir beldeyi istila ettiği zaman O beldenin halkına kendi yesaklarını, atalarının yazmış olduğu kitabı dayatmıyorlardı. Kendileri oraya cuma namazda kıldırıyorlardı, kadı atıyorlardı şeriatla da hükmediyorlardı. Ama kendi aralarında İslam şeriatıyla hükmetmiyorlardı. Neyle hükmediyorlardı? yasakla Böyle bir durum söz konusu. İlmi Teymiye'nin konuşmuş olduğu vaka böyle bir vaka Şimdi sen al getir bunu, yüz sene önce Devlet yıkılmış, yerine küfür devleti kurulmuş. İnsanlar bundan razı. Şimdi siz iş sistemle problemi olan bir insan gördünüz mü din konusunda? Halktan olup da din alanında, din alanındaki problemi adamın nedir? En büyük problemi olan adam cami imamları Fatiha'yı hızlı okuyorlar. En ciddi sistemle problemi olan adamın problemi cami imamları ne yapıyorlar? Cami imanları Fatiha'ya hızlı Bundan öteye geçmez. Yani halktan olup da tevhidin cahili olan insanlar en büyük sistemle, tağutla, darla, yöneticiyle problemi olan adamın problemi nedir? Problemi olan adamın problemi budur. Başka bir darın küfür olduğu zaman yaptığı küfürlerden rahatsız olan var mı? Mesela anayasal sistem kurulmuş, demokrasi kurulmuş. demokrasi kim ayakta tutuyor? Halk ayakta tutuyor. Anayasal düzenin teminatı asker ve polis Asker ve polis kimden müteşekkil? Halktan müteşekkil. Anayasal düzenin teminatı memurluk, halk memur olmak için can atıyor. Öyle mi mesela? Anayasal düzeni ayakta tutan kurumlardan biri eğitim mesela. Ve bu eğitim mücerret bir eğitim değil. İçinde küfrün, şirkin olduğu bir eğitim. Hatta puta ibadete kadar şeylerin olduğu bir eğitim. Halktan bundan rahatsız olan insan gördünüz mü siz? Yok. Öyle mi? Şimdi İbn-i Teymiye'nin vakasıyla getirip bu vakayı birbirine kıyaslamak, ne olur? İsmi yok. Öyle mi? Bunun ismi yok. Onun için bir âlimin bir fetvası, kendi vakası içerisinde ne yapılmalıdır? Kendi vakası içerisinde ele alınmalıdır. Aksi halde insan ne yapar? Aksi halde insan sapar, hem de saptırır. Şimdi burada anlattıklarımızı şöyle tekrardan bir özetleyelim mi? Bir dakika işini özetleyelim. Bir belde küfür beldesi demek, o beldenin toprağını değil, o beldenin halkını ve toplumuna küfür hükmünü vermektir. Bu bir. Her belde içinde yaşamış olduğu yöneticinin hükmü nedir? Hükmü hükümlenir. Bunlar hep külli kaideler ama muayyen insanların hükümleri değil. Bunlar genel hüküm. 3. bir beldede yaşayan insanlar o beldedeki küfrün hilafını izhar ederlerse, nerede olurlarsa olsunlar onlara Müslüman muamelesi yapılır küfrün hilafını ızhar etmek demek İslam'a ve Müslümanlara has olan alametleri ızhar etmektir. Dedik. Bu da ne? Bu da 3. Bu beldelerde kendinde hiçbir alamet olmayan, yani yolda bir adam ne İslam alameti var, ne küfür alameti var üzerinde. Buna ne muamelesi yapacağız? Buna hükmen kâfir muamelesi yapacağız. Velev, Müslüman, olsa bile. Öyle mi? Hükmen, kafir muamelesi yapacağız. Niye? Çünkü o zaman istishaba döneriz. İstishab nedir? Dar'ın hükmüne göre hüküm vermek, asla göre. Yani bu toplumda biz bu adamda ne İslam alameti gördük, ne küfür alameti gördük. Hangi belgede yaşıyor bu adam? Küfür toprağında küfür belgelerinde. O zaman topluma göre ne yapılır? Topluma göre hüküm verilir. Tamam Ama bu hakikaten bu adam muayyen kafirdir demek değildir bu ha. Bu hükmen buna sadece küfür muamelesi yapmaktır. Namaz kılmamak, velayet vermemek vs. Buna da ne zaman ihtiyaç duyarız? Sadece muamele esnasında. Başka türlü bizi ilgilendirmesi. Sokakta giden adamın ne olduğu olduğundan bize ne? Öyle mi? Müslüman mı kafir mi? Müslüman olsa ne olur, kafir olsa ne olur? Şu anda sokakta geçen bir adamdan bize ne? Caddede yürüyen insanlardan bize ne? Mesela komşularımızdan bize ne? Mesela ama İş muameleye geldiği zaman bize ne diyemeyiz? Çünkü Müslümanın ahkamı ayrıdır. Kafirin ahkamı nedir? Kafirin ahkamı ayrıdır. İş muameleye geldi mi İslam alametini ızzar etmişse Müslümandır. İslam alametinde özellikle altını çize, çize söyledik. Küfür alameti ızzar etmişse kafirdir. Kafir gibi muamele ederiz. Ne İslam ne küfür alameti ızzar etmemişse yani meçhul halsa onu hakkında hiçbir aynen halen hiçbir bilgimiz yoksa içinde yaşamış olduğu toplumun hükmüne göre kendisine ne yaparız? Kendisine muamele yaparız. Anlaşıldı? Bu ne? Bu genel hüküm. Sonra Müslüman olduğunu bildiğimiz bir adam çıkarsa bir adamı diyelim Müslüman bildik veya İslam alameti gördük. tekfirin engelleri, şartları, mutlak, muayyen vesaire o zaman ne yaparız o zaman bunlara bakarız tamam işin cüz'i tarafı burası ama önce bizi ne ilgilendirir önce bizi külli ve genel olan kaideler bizi ilgilendir. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir şey var mı? Yok. Vakhirdu alaen elhamdülillahi rabbil alamin.